Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyordum lisede. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Fakusu yok ya. Kolay kolay. Esaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezinde. Günaydın sevgili Aşk Radyo dinleyicileri. Evet bu hafta e, kentteki gelişmelerle ilgili e, programımızı yapacağız. E, emekle ilgili e, dün gazetelerde e, açıklamalarla Başlamak istiyoruz. Daha sonra Taksim projesine geçeceğiz. ve Belki bir genel değerlendirme de yaparız. Değil mi Korhan? Evet. Bu çünkü e, yani sayeden bir tiyatro gibi devam ediyor bu emek meselesi. E, Taksim tabii 30 yıldır devam eden bir e, süreç bu proje yapılma süreci. Yani buradaki olayı belki bir kent perspektifinden konuşmak için Artık zaman geldi diye düşünüyorum ben çünkü geçmişte anlaşılmıyordu bu tartışmaların e, arka planı. Şimdi bence biraz daha bu meselelerin ne, neden bu şekilde geliştiğini tartışmak için elimizde bir e, şey var, veri var. Çünkü şimdi bak ben dünkü gazeteleri açıyorum. Bu kamer inşaatın yeni sahibi, bu arada şirketin ortağı olduğunu öğreniyoruz. Yani hisselerini satın aldığını öğreniyoruz yeni sahibinin Levent Ayıboğlu. ...gazeteleri dolaşıyor... ...ve bu gazetelere... ...projesini anlatıyor... <gülüyor> ...şimdi çok komik bir durum var... ...şey... E, ...ya bu bir kamu yapısı... ...ya bir müteahhit... ...bir yatırımcı geliyor... ...kendi projesini... ...anlatıyor... ...ya ben şimdi... ...mesela bir alışveriş merkezinde... ...yapacağı bir sinemayı anlatsa... ...hani gitsin... ...mesela o yaptığı alışveriş merkezinde... ...emeğin bir rekonstrüksiyonunu yapsın... ...bu kendi bilceği iştir... ...yani bunu da anlatabilir... ...benim ona hiç diyeceğim olamaz... ...yani madem ki çok arzu ediyor... Değil mi? Yani bu Levent Evipoğlu çok arzu ediyor. Emeğin bir replikasını yapmayı çok arzu etmiş. E yapsın bari. Üzülmesin. Gitsin işte o İstanbul Forum'da apartmanlar yapmış böyle garip garip. Onların içine bir tane de emek sineması kondursun. Ama kalkıp da kamu yapısını yani Kültür Bakanı bizim muhatabımız. Bir müteahhit olamaz ki. Yani burada Kültür Bakanı'nın çıkıp projeyi anlatması lazım. Hangi yöntemle işleteceğini şeffaf bir şekilde söylemesi lazım. Sonra da gerekiyorsa nasıl bu hizmetin gerçekleşeceğine dair fikirler verebilmesem, burada ben bir tuhaflık görüyorum. Sence bir tuhaflık yok mu? Gerçekten ilginç. Hani şimdi sen böyle açık açık söyleyince... Hani, e, ...bir müteahhitin, bir iş adamının... ...çıkıp tek tek... E, <gülüyor> ...projeyi değişik mercilerde anlatması... ...insanın aklını karıştırıyor hakikaten. Ama sanırım... ...Kültür Bakanı'nın da tam... E, ...ifade edemediği başka şeyler var ki... hani ...Kültür Bakanı çıkıp... ...Mesela Levent Eyboğlu'nun yaptığı şeyi yapamıyor müdürlüğünü... <gülüyor> Belki onunla bağlantılı bu. Yani e, rahat edilemeyen bazı noktalar var. Sadece emek sineması ile de bağlantılı değil. Dolayısıyla sadece emek sineması projesi gündeme geliyor. Yani orada bambaşka bir e, hani aslında e, başka ve imar planlarında falan da gördüğümüz bambaşka bir durum var ki hani sadece emek sinemasındaki proje ki onu da çok rahatlıkla savunabiliyorlar. Bu projeyi savunabildikleri ortamda savunuyorlar. Yani burada hani oradaki Bütüncül cül bir dönüşüm e, dile getirilmek istenmiyor aslında böyle bir şey var olduğu gibi orası baştan yapılanıyor belki burayla ilgili bir sessizlik e, için sessizlik durumu olduğu için de sadece savunulabilecek bir proje üzerinden bu konuşuluyor ben bunu da düşünüyorum. Evet bir boşluk olduğu kesin çünkü normalde yani bu tip işlerin muhatabı müteahhitler değildir. Yani basına muhatap olanlar kültür bakanlarıdır belediye başkanlarıdır burada demek ki yani kamu görevini yapamıyor ki bir müteahhit çıkıyor ve bir kültür yapısı üzerinde tasarrufta bulunacağını söylüyor yani böyle bir anlaşma yapıyor. Çünkü konuşulabilen konularda aslında hemen çıkıp çıkılıp konuşuluyor da. Evet. Yani e, sessiz kalınmıyor. Yani, ni, nerede sessiz kalındığına da dikkat, dikkat etmek gerekiyor. Niye susuyor değil mi? Bak bazen evet, evet susuluyor bazen konuşuluyor. <gülüyor> o, bütün bu şeyler de aslında stratejiler de insana e, kentle ilgili çok fazla ipucu sağlıyor aslında. Susulan noktalar nereler? Kesinlikle. Şimdi bu proje geliştirilirken mesela kimse konuşmuyor. Sözleşme imzalanırken bu müteahhitle kimse konuşmuyor. Hatta bu müteahhit bundan 10 sene önce e, emek sinemasını yıkmayı öngören bir proje hazırlatıyor. Üstekte korumacı bir mimara, koruma kurulu başkanı olan bugün bir mimara. Daha önce Narmanlı Hanı'nı yıkmak isteyen, onu apartmana çevirmek isteyen mimara. Bugün de koruma kurulu başkanı olan, onu tekrar söyleyeyim. Kişiye bir proje hazırlatıyor. Ve bu projeden kamuoyunun haberi olmuyor. Yani bir kamu mülkü bu kamu mülkünün altına dört tane kat sığdırıyor ve bunun kimseye açıklaması şeyi yapılmıyor. Sadece koruma kuruluyla. Biz de mesela inşaat sürecinin içine gizlenmiş olan bu projeyi kamuoyu olarak algılayacağız. Şimdi kendi yapısında bunu yapabilir. İmar koşullarına uygun olarak tabii ki. Yani orada da normlar vardır. Bir alışveriş merkezi yapan bir müteahhit kendi projesini böyle bu şekilde yaptırabilir. Ben hiç ilgilenmem. Yani ilgileneceğim şey değildir ama bir taraftan da hani insan kent nereye gidiyor falan diye insan düşünebilir. Yani bu alandaki kamu ilgisi bu şekilde olabilir. Ama emek sineması gibi bir kamu mülkü, üstelik de bir kültür mirası. Burada insan pes diyor. Yani bu ne pişkinlik, bu ne cesaret. Nasıl oluyor da bir müteahhit kalkıp emek sinemasının projesini yapıyor, bunu yaptırıyor ve bu süreçte kendi özel işi gibi... De, bunu görüyor. Ne zamanki inşaat süreciyle ilgili adımlar atılmaya başlanıyor ruhsat almak için işte falan. O zaman sorun ortaya çıkıyor. Yani bu absürt tiyatrosu. Böyle bir tiyatro yani Cumhuriyet bu hale geldiyse ben şimdi biraz daha siyasi bir tarafa çekmek <gülüyor> istiyorum. Yani her Türkiye'deki kamu rejimi, siyasal rejim bu hale geldiyse vah bu ülkenin haline demek lazım. Gelirken yolda e, taksiyle e, şey bu e, Dolapdere'den geliyorduk. Ee, şeye sapmak istedik. Ee, sokağa sapmak istedik. Surp Akop e, hastanesinin evet. altındaki sokağa sapmak istedik. Baktık ki sokak kapanmış. Ah, Şan sinemasının arka tarafı evet. kapalı. Sokak <gülüyor> kapanmış. Orada bir sokak vardı. Ve orada otel inşa ediliyor. <gülüyor> yani mesela orada da şey düşündüm ben. Aynen senin dediğin gibi. Yani ben gerçekten mesela içinde herhangi bir yere gece kondu yapmak isteyebilirim. Bu Yani ben... Gerçekten bir gece bunu talep edebilirim öyle değil mi? Yani müteahhit olmama da gerek yok. Ne bileyim e, kütüklerimi alıp oraya bir kütük ev inşa etmeyi isterim yani. E, yani tabii, yani Herkes kentli olarak bir şeyler isteyebilir. Ahlaksızca da isteyebiliriz yani. Tabii, hayal Hay edebiliriz. Böyle. Hayal edebiliriz. Bu da ahlaksız sayılmaz. Yani şimdi mesela bu müteahhitin emek sinemasının bir replikasını yapmak istemesi bence... Çok şey değil mesela Antalya'da işte şey yaptılar ya Topkapı Sarayı'nın mesela bir taklidini yaptılar. E, bu müteahhit de öyle bir şey isteyebilir. Yani güler geçeriz hani yani işte. Hayal olabilir. Hayal bu, yapabilir bu, tabii kafamızdan düşünebilir. Kafamızdan bin bir türlü şekil evet. geçebilir Hatta yani. Hatta bunu da. Çıkıp önerebilir de ayrıca. Önerebiliriz Gerçi de. onun işi değil yani. Şimdi müteahhit... Sanat eseri bile sayılabilir evet. bu hani böyle öneriler böyle teklifler. Evet. Ama buna izin, izin verilmesi bu çok acayip yani sokağı, sokağı kapatabiliyor yani nasıl evet. oluyor bu? Yani aynı şekilde işte emek sinemasını çok rahat bu şekilde dönüştüreceğiz diyebiliyor. Ve bundan da bir şekilde ya yani aslında müteahhit de çok zor durumda bırakıyor. Hani evet. kendisi çıkıp bir şey savunamıyor da müteahhit savunuyor. Evet şimdi çok komik bir durum var tabii. Yani trajikomik bir durum var. Çünkü buradaki şey kriz bir tuhaflığı ortaya koyuyor. Çünkü yani şimdi normalde bir kamu yönetimine ilk önce böyle bir alandaki... Yönetim yani İstanbul'un sinemaları ya da Beyoğlu'nun sinemaları ile ilgili bir yönetim planı hazırlaması lazım. Venedik Bienali'nde olduğu gibi bu sinemalar için projeler geliştirmesi lazım. Yeşilçamı mesela sadece tarihi bir şey olarak belge değil aynı zamanda bugün yani sinema sektörünün gelişmesine dair deneysel çalışmaları desteklemesi lazım böyle projelerle. Nasıl oluyor? If İstanbul Festivali vardı mesela bunu Kültür Bakanlığı falan çok iyi desteklemesi lazım. O zaman bu kültür planı içinde sinemalarla ilgili bir işletme modeli çıkarılır. Ondan sonra uzman kuruluşlarla, STK'larla bu işi yapabilecek şey, bu plan hazırlandıktan sonra proje hizmeti de bağımsız olarak şeylerden alınabilir, mimarlardan. Ama sonra müteahhitlere iş yaptırılır. Yani müteahhit eğer orada inşaat yapacaksa ona verilen iş programına göre o işi yaptırılması istenebilir. Burada çok komik bir durum var. Çünkü müteahhit burada sanki e, birdenbire bizim adımıza, kamu adına kendi fikrini temsil eder hale gelebiliyor ve biz de bunu tartışıyoruz. Yani bir deli bir kuyuya taş atıyor ondan sonra insanlar bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle şey olabilir mi? Yani bu abesle iştigal insanları bu hale getirmesi, Kültür Bakanı'nın da burada bu çaresizliğin üstüne kafasını biraz kaşıması lazım. Yani İstanbul'da kültür kuruluşları büyük bir dinamizm gösteriyor. Bu çok açık. Yani bir dolu kültür merkezi açılıyor. Ee, bunlar e, şeyler yapıyorlar, uluslararası etkinlikler yapıyorlar falan. Ama bunların hepsi özel alanda. Niye kamu alanına taşınmasın bu etkinlikler? Niye kamu yeni bir model geliştiremesin? Bu kamusallığını güncelleyemesin? Yani bu resmi devlet modeli, işte devletin resim heykel galerileri şeyleri, işte müzesi, binlercesi hepsinde aynı krizi yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nde aynı problem yaşandı. Yani bu kültür modeli, bu kültür yönetimi modeli çalışmıyor. Bu da 20 senedir belli. Nasıl İETT'nin gaz fabrikaları çalışmıyorsa bugün bu kültür üretimi modeli de kamunun çalışmıyor onun için bunu nasıl daha katılımcı hale getirebilirim diye düşünmek yerine birdenbire ha, demek ki gaz fabrikası üretimine son verdi biz burayı şey açalım TOKI konutlarına ya da işte bir müteahhite verelim der gibi emek sineması da artık eskisi kadar karlı değil biz burayı daha kar edebileceğimiz bir yatırma açalım diye bakıyor bu kamusal bir davranış değil çünkü bu böyle bir kalkınma olmaz yani bu tüketir yani bu zenginleşme modeli değil ancak birilerinin zenginleşmesine hizmet edebilir. Ama bir kentin zenginleşmesine hizmet etmez. Çünkü kent daha stratejik bir şekilde kültürle ilişki kurar. Venedik'te diyelim ki bütün arsenal e, ticari işlevleri açılsa, alışveriş merkezi yapılsa, kongre merkezi yapılsa, otel yapılsa Venedik'ten geriye ne kalır? Bunu düşünmek lazım. Yani İstanbul. Gerçi pek bir şey de kalmamış. <gülüyor> yani küçücük bir şehir tabii ama mesela şimdi konuşurken ne bileyim bazı konuları konuşurken gene biz bu küçücük Beyoğlu'nun üçte biri kadar bir kent için yaşayan nüfus itibarıyla diyelim. Yaşamıyorlar da. <gülüyor> yaşamıyorlar ama şeyi konuşabiliyoruz işte ne bileyim orada yapılan bir biyenerle referans verebiliyoruz. Kendini hayatta tutmaya çalışıyor yani bir İstanbul'un semti'nin yaptığı etkinlik gibi düşün. Hani Şişli'nin küçücüğü bir yer olarak düşün nüfus itibarıyla. E böyle bir şehrin ayakta durabilmesi sayeden e, gene de büyük bir başarı yani. Şey Tamamen yapalım. turistik olarak var oluyor ama işte orada i̇şte evet, or, yani o, sorun orada o modele dönüştürmeden başka şekilleri de hani biz de istiyoruz İstanbul için yani tam e, belki hani burada şey derken hani e, yeni bir kültür yönetim modeli olduğu gibi yeni bir bu, e, bu bu yeni bir kültür muhalefeti de gerekiyor muhalefet tarzının da e, tabii. hakikaten yani kesin e, orada zaten problem. Yani burada iki yani, tane kesim orada çıkıyor. Yani işte evet. emek sineması ile ilgili evet. e, yürüyüşe katıldığımızda geçen ay. E, orada yani ben... E, bir sürü pankartta hani söylediğimiz sloganlarda da tam ulaşmadığını hissettim. Yani benim kafamdaki sorunları oralara hiç yansıtamadığımı da hissettim. Yani söylemlerin çok da fazla parçası olmadığımı da hissettim. Ee, yani Bu son zamanlarda mı yoksa Hayır, hayatım bu... boyunca mı? <gülüyor> <gülüyor> o soruyu sormak zorundayım. Çünkü ben ilk defa şimdi bunu hissetmediğimi düşünüyorum. Yani hep bir tuhaflık var orada da. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde de öyle oluyor, kültür mirasında da. Sanki iktidar bir alt sınıf, dikkat edersen Beyoğlu'ndaki işte bu para kazanmayı amaçlayan, zenginleşmeyi hedefleyen bir alt sınıf. Bir de üst sınıf var, onlar da kültürden hoşlanıyor, sinemadan hoşlanıyor. Onlar işte, onların dertleri değil, Beyoğlu Beydeğer Başkanı evet. şey diyebilir işte bunlar sabahtan kuaföre gidiyorlar, öğleden sonra işte sinemalara gidiyorlar falan gibi. Yani böyle arada bir boşluk olduğunu hissediyorum, evet. muhalefetle. ...ve ee, muhalefetin e, hani referansı olan e, iktidarın arasında bir boşluk var... ...birbirlerini dinlemedikleri aslında hiç duymadıkları... ...ve hiç de yani e, ortak bir yerde yani aynı şeyi konuşmuyorlar... ...başka şeyler konuşuyorlar sanki... ...dolayısıyla da burada bir, burada ciddi bir sorun var... ...hani e, iktidarın sessizliği kadar aslında burada duyulmayan bir muhalefet de var... Kesinlikle. kendini ortaya tam olarak ifade edemeyen bir muhalefet de var. Yani i̇ki iki iki düzeyli bir sessizlikten ve konuşamama durumundan aslında bahsetmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'deki kültür ortamıyla bunu da açmak lazım. Yani buradaki buradaki sorunları da ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hep aynı şeyleri söylüyoruz ve hani burada bir çıkışsızlık var. Biz hani klasik bildiğimiz e, ...isyan eden, hani karşı çıkan gruplar olarak hep e, yaftalanıyoruz. Öteki tarafta da iktidar da bir, bir türlü e, tatmin edemeyen halinde. Evet tabii bu yani bizim çocukluğumuzdan beri olan bir ikilem. Bu iki taraf yani iktidar ve muhalefet gibi gözüküyor. Aslında kimi zaman iktidar kendisini muhalefet zannediyor. Çünkü bunlar seçkinler diye bakıyor kültür mirasına sahip çıkan insanlar. Kendisinde işte yükselmekte olan... Alt sınıf olarak konumlandırıyor onların temsilcisi olarak görüyor onun için böylece yani sınıfsal asimetriyi bir şekilde dengelemeye çalışıyor kendi yaptıklarıyla benim yaptıklarım aslında bu sınıfsal asimetriyi değiştirmek için bu şekilde meşruiyetini şey yapıyor geliştiriyor ve bu şekilde de şeye karşı eleştirilere karşı da daha dayanıklı hale geliyor. İşte geçen hafta sonu bir Benjamin'in toplantısı vardı. Benjamin'in üzerine bir atölye vardı. Orada da bir sürü sunumda benim hissettiğim de şöyle bir şey var. Yani bir anlamda da entelektüellerin, sanatçıların Türkiye'deki modern durumu, modernleşememe, daha tam olmama daha hani Avrupa kadar değiliz. Daha hani, önümüzde bir şey, yani e, bir özcü anlamda bir var, hani burada evet. da burada da bir sorun var. Yani şimdi biraz belki uzaklaşmış gibi gözüküyor ama aslında muhalefetin dilinde de aslında böyle sorunlar var. O yüzden yani, entelektüel dememek lazım. Çünkü öyle bir toplum diye bakan yani burada aktörlerin rolüne bağlı olarak materyal bir şekilde hepimizi, algılamıyorsa yani, işte bu memleket böyle daha henüz gelişmedi. Bu memlekette işte kültür... Hepimizin söyleminde biraz olduğunu da düşünüyorum. Evet. Bu, yani birileri değil bu açıkçası. Evet. Hepimizin kafasında da belki böyle bir şey var. Ve bugünkü Hı. iktidarın da aslında buna, şey, buna reaksiyon göstererek bir... Alt var. sınıftan geldiğini şey yaptığı için öbürü tabii yani çok e, kendinden emin bir yaklaşım yani Türkiye'yi evet. yıllarca yönetmiş olan bir sınıfın şeyi e, ideolojisi bu. Yani biz işte Türkiye olarak daha çok ekmek yiyeceğiz, daha çok çalışacağız işte bilmem ne falan. Yani siz gerçekleri bilmiyorsunuz bakalım hatta bize de böyle dönüp parmağını sallayan bir yaklaşım ama e, bir taraftan da mesela STK'lar sadece itiraz etmediler geçmişte bu habitatta mesela çıktılar ve bir ortaklık modeli önerdiler ve bütün dünyadaki STK'lara kucak açtılar e, köy boşaltmalar köy işte o yakılan köyler hepsinin envanterini çıkardılar mesela bu çok ciddi bir şeydek STK'ların bu habitat konferansından önce hem devletle en e, şey ilişkiyi kurdular e, diplomatik ilişkiyi kurdular. Çünkü bakanlarla aynı masaya oturdu STK temsilcileri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 7 tane e, resmi temsilciden 2 tanesi STK ile değiştirildi. Bu Türkiye tarihinde büyük bir devrimdir. Yani STK'lar bunları başarabildiler ve bunu nasıl başardılar? Bu o, şeyin içine girmeyerek demin sözünü ettiğin hani e, muhalefet şeyinin e, ipleri koparan ondan sonra atlayan işte bir muhalefet tarzı var ya o muhalefet tarzının içine girmeden uğraştılar, dişleriyle, tırnaklarıyla uğraştılar ee, ve STK forumuna ev sahipliği yaptılar. Bu ev sahipliğinin neticesinde çok ciddi gelişmeler oldu. Ee, bir rapor hazırlandı, bir usası raporra katkıda bulundukları gibi bir de Türkiye Konvansiyonu'nu hazırladılar ve bu şekilde aslında ilk defa devletle STK'la arasında bir ilişki kuruldu ama bu ne yazık ki daha sonra 28 Şubat sürecinde şey yapıldı, bombalandı. 28 Şubat sürecinde gene kamuoyu bu bildiğimiz klasik şey ayrımı içine alt sınıf üst sınıf şey sınıfsal çelişkisinin burkulduğu bir siyasi düzene doğru evrildi. Bu sınıfsalın ötesinde bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda sınıfsal yani, çünkü onu ideolojiyle de ilgili. nasıl geliyor. yani Türklükle ilgili Türk Türk olmayı nasıl gördüğümüz, Türk kültürünü nasıl hissettiğimizle de ilgili bir ciddi yani bu sınıfsalın Hı. biraz daha ötesinde e, Nurdan Gürbilek'in çok hoş bir e, kitabı var. Kötü Çocuk Türk Evet, Çok güzel. Işte yani, yani kötü çocuk olarak kendimizi hissetmek ve de ilgiliye yani, muhalefet olarak. Yani bir türlü olmayan, bir türlü tamamlanmayan bir modernlik içinde olduğu hissetmek. Ulus devletin tabi öyle bir e, şey var. Ulus de tam tam ulus devletle de, sadece ulus devletle de sınırlı değil. Bir, yani e, bu şey Osmanlı'nın evet. içinde de modernleşmeyle başlayan bir süreç. De hep böyle bir sıkıntı, bir, olmadık daha olacağız inşallah olacağız diyen. Yani Bilmiyorum. bu hani, ama o masallar kısmı ayrı tabi. Ama olan masallar? şeyle ilgili. Yani <gülüyor> bu e, şeyin icadı, milli kimliğin icadı ile ilgili e, süreç tabii ki yani problemli e, burada çünkü bir homojen nüfus yaratılmaya çalışıyor. Bunlar her zaman bütün dünyada olan şeyler. Ama bir taraftan da bu sınıf e, çelişkisini şey gibi göstermek. Yani bir şey var normal bilimsel bir şey var siyaset dışı. İşte bir de e, bu şey var ideoloji bu şekilde e, tanımlayan bir ikilem içinde ...gelişiyor bütün muhalefet hareketleri. Yani işte köprü muhalefeti... ...birinci köprü muhalefetine bakıyorsun... ...birinci köprü muhalefetinde siyasetçiler... ...şey e, an, anlamıyor bu işten... ...biz anlıyoruz... ...ey devlet bize e, yüzünü dön... ...bizi dinle der gibi... E, ...konuşuyor STK'lar. Dolayısıyla burada bir e, şey de var... ...insanların kendi farkındalığıyla ilgili de bir problem var. İşte sadece sınıfsal olmadığı mı tamam. İşte bu... Yani burada hani hakikaten entelektüellerin de muhalefet biçimlerinin de kendilerine bakması gereken ama tabii burada hani bu, e, iktidarın muhalefeti buraya sıkıştırıp kendi e, hani stratejilerini e, devam ettirdiği de bir durum var. Evet. E, bu hani hemen halkın tarafında olmayı seçip muhalefeti de buraya sıkıştırıp sonra bir sürü muğlaklıklar ve sessizlikler içinde politikalarını yürüttüğü de çok ciddi bir alan var. Burayı da atlamamak lazım. Yani bu ama bu hani Değil dinamikleri gördüğümüz şey zaten onu her dakika görüyoruz. Yani <gülüyor> işte kentsel dönüşüm projelerinde görüyoruz. Yani burada Aynen. sınıfsal burkulma dediğim şeyi görmemiz gerekiyor çünkü yönetim burada şeylerle iş görüyor. Dikkat edersen karşı sınıftan mimarlarla. Yani öyle bir sınıfsal şeyi izole etmeye çalışıyor ki bir şekilde dengeleme siyaseti gösteriyor. Yani alt sınıfın yükselme şeyiyle statükoyu temsil eden, bir bakıma üst sınıfı temsil eden, mimarları kullanarak bir şekilde denge sağlamış oluyor mesela. Kentsel dönüşüm projelerinde bu ilginç bir gözlem. Evet. E, istersen yavaş yavaş Taksim projesiyle ilgili ve de... Ne durumdayız? Neler yapılıyor? Kentte buraya da evet. yavaş yavaş değmeye başlayalım. <gülüyor> evet. Şimdi Taksim projesiyle ilgili tabii çok enteresan gelişmeler oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi bu Beyoğlu'ndaki koruma amaçlı imar planı yapılmıştı biliyorsun geçen sene. Bu koruma amaçlı imar planı onaylandıktan sonra bir plan tadilatı yapıldı. Bu da tabii meclisten geçti. Bu plan tadilatı yapılırken ee, bu plan tadilat neyi içeriyordu? İlk önce bunu söyleyelim. Bu plan tadilatı bildiğimiz işte bu e, eskiden beri olan yolların yerin altına daldırılmasını hedefleyen e, dalış tünelleriyle e, bir yayalaştırma diye bunu ifade ediyorlar ama tamamen yanlış. Çünkü daha fazla alanı yarıklar haline getiriyor. Ondan sonra bir de üstüne kışla yapılmasını, kışlanın yeniden yapılmasını e, gündeme getiriyordu bu plan tadilatı. Aslında projeyle ilgili kararlar bunlar. Tabii diyeceksin ki mimari bir süreç gerçekleşmeden, düşünsel bir süreç gerçekleşmeden, planlamayla ilgili, kullanımla ilgili bir süreç gerçekleşmeden nasıl oluyor da e, bu süreç e, bir planlama kararı haline getirilebiliyor? Çünkü planlama kararları genellikle bu tip süreçlerin tetikleyicisi olması gerekir. Bugün zaten planlama tekniği böyle neoklasik planlama gibi yani mimari bir planlama yoktur. Bu tamamen bir mimari tasarımı plan gibi oylayarak kabul ettiren demokratik standartlar açısından sayeden problemli bir onama kararıydı. Oy birliğiyle alındı bu karar. Mecliste bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesinde. Ama çok daha ilginç bir şey ortaya çıktı. Daha da ilginç bu planlama e, projelendirme süreci olmadan meclisin onaylaması olmayan bir şeyi onaylaması gibi. Ee, i̇ki numaralı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun olmayan e, topçu kışlasını korunması gereken kültür varlığı olarak tescil ettiği ortaya çıktı bu, bu kararla. <gülüyor> bu müthiş bir şey tabii. Yani ben mimarlık tarihine geçecek bir olay diye bunu görüyorum. Çünkü hani olmayan bir yapı nasıl tescil edilir korumak amacıyla bu sayeden e, yani akıllara ziyan bir durum. Yani çünkü hani... Tamam, Çok orijinal. Çok orjinal geldi bana bu. Yani evet. gerçekten ve re, rekonstrüksiyon, pardon, evet. rekonstrüksiyon e, İstanbul'daki rekonstruksiyon çalışmalarının yeni bir boyutu bu. Bence evet. bu bir aşama, yeni bir e, şey. E, zaten hani dekor yapma üzerine herhalde. ...Amerika'daki Las Vegas kentinden sonra ikinci <gülüyor> başarılı kent olabiliriz. <gülüyor> Ama Bundan bu sonra şimdi bu değil. bence Taksim <gülüyor> Meydanı'nda böyle bir şeyin olması... ...bu boyut atlama diye düşünüyorum. Demirören de öyle yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Demirören bir kamu, kamu yapısı değil, özel mi diyelim. Demirören de biliyorsun şeyle yapıldı. Aslında ilk önce Mimar Han Tümertekin'e proje verildi. İşte Mimar Han Tümertekin müthiş bir proje yaptı dediler. Kimse o projeyi göremedi. Sonra bu çıktı ortaya... İşte biz de sorduk ya Han bu projeyi sen mi yaptın sahiden falan Haşağı. diye. Aa, benim ilgim yok dedi. Peki kim yaptı proje şimdi? Kim yaptı? Me meçhul. Ben çok merak ediyorum. Mimarı kim? Yani Demirören binasının mimarı kim? Allah aşkına çıksın ortaya da işte şöyle yaptım desin. O gözükmüyor. Dikkat edersen sessizlik dedin ya. Şimdi Han Tümertekin çıktı ortaya. Ben Hay Hayır ben yapıyorum diyor ilk başta dedi. Hatta sergiler oldu bir şeyler oldu falan. Toplantılar oldu. Herkes Han Tümertekin projeyi yapıyor diye bildi. Peki sonra ne oldu? <gülüyor> Ben yapmadım diye çıkıyor birisi söylüyor. Ama peki mimarlar genellikle ben yapmadım diye söylemezler. Mesela bu şeye benziyor. Hani, <gülüyor> hieroglifin üstündeki yazıları kim yazdı diye sormuş. Vallahi ben yazmadım demiş öğrenci sınavda. Ee, buna benziyor. Yani Peki kimi yaptı kardeşim? Şimdi <gülüyor> ben düşünsene mimar çıkıyorum ortaya. Vallahi billahi diyorum. <gülüyor> Metro köprüsünü ben yapmadım. E tabii kardeşim sen yapmadın yani sana ne? Ben yapmadım, ben yapmadım ama peki kim yaptı? Bu belli değil. Şimdi burada da mimari bir süreç gerçekleşmeden, yani burada birçok seçenek olabilir. Yani kimisi diyebilir ki işte bu Cumhuriyet dönemindeki belge niteliği taşıyor bu düzenleme. Prost'un yaptığı düzenleme. <gülüyor> Koruma kulunun bunu tescil etmesi lazım. E, birisi çıkabilir diyebilir ki ya burada bir takım sorunlar var. Bu, burada tescil etmez. Bazı yeni düzenlemeler ve eklemeler yapmak gerekir. Bence bu da doğru. Bu da iyi bir fikirdir. Yani değil mi? Sadece teselli etmeyebilir. Yani yapılacak bir takım düzenlemelerle birlikte e, sürecin e, geliştirilmesi lazım kültür mirası olduğuna göre. Onu önerebilir. Yani birçok seçenek olabilir. Kimseler ki kışlayı ben sadece buzdan yapacağım bir gece ve eriyecek bir gün sonra diyebilir. Birisi de diyebilir ki ya burada kışlı olduğunu hatırlatmak için yılda bir kere. Peki bu kışlanın... Bu Buraya kadar, bir tane yani, projeksiyon yapacağım hani, diyebilir. Bu kadar e, şey ne kışlanın? E, yani gerçekten bilmediğim için söylüyorum. Hani böyle bir bu kadar her şeyi <gülüyor> yıkalım, tekrar yapalım, yenisini yapalım derken bu kışlanın... E, ...hani korunmasındaki sence... Korunması mı? <gülüyor> <gülüyor> inşa edilmesinde. İnşa -dan Yeni baştan. Tescil edilmesi. Bunu hep konuşuyoruz işte bu iki milli programın çatışma alanı olduğu için... Taktiniz. Yeni kelimeler Osmanlı. icat etmemiz gerekecek ne yalnız gibi? bu durumda. Korumayı olmuyor. <gülüyor> ne diyeceğiz şimdi? Ha ben ona bir icat şeyi olarak... Mesela koruma kurulunun adının değişmesi gerekir değişiyor <gülüyor> düşünüyorum. Tabii yani olmayan yapıları... tarihi yapı olarak tescil etme kurulu. Ya da replikaları kültür mirasına çevirme kurulu. Fakat burada çok enteresan bir şey var. Onu söylemek zorundayım. Şimdi mesela bu kuru bu şeyi olmayan yapıyı tescil ettiğine göre o zaman şunu da yapması gerekiyor. Taksim'de hemen kışların karşısında bulunan Osmanlı Bankası binasını hemen tescil etmesi lazım. Çünkü o eksik kalmış. Elektrik İdaresi'nin binası var. Bugün AKM'nin olduğu yerin hemen önünde. Onu da tescil etmek lazım. Hatta belki yani şunu da tescil etmek lazım. Mesela Hilton'u görünmez kılmamız lazım. Şimdi Son olarak NASA'da bir takım deneyler yapılıyor biliyorsun. Bir objeyi görünmez kılabiliyorlar. Bir titreşim <gülüyor> şeyi sağlayarak özellikle askeri uçakları falan görünmez kılabiliyorlarmış. Ama bu biraz pahalı bir yöntemmiş. Çok pahalıymış. Şimdi o zaman mesela bu tescil kararına göre Hilton'u şey yapmamız lazım. Buharlaştırmamız lazım. The Marmara'yı buharlaştırmamız lazım ki e, yerine eski Osmanlı Bankası binasını orada canlandıralım. Elektrik İdaresi binası da öyle aynı şekilde Dolayısıyla Taksim'i tekrar eski haline çevirmek için sadece Kışlay'ı tescil etmek yetmez. Çok o, yani çok bambaşka bir e, hakikaten tarih anlayışının geliştiğini görüyoruz. Bence çok önemli. Evet. Bu çok bütün... yepyeni bir tarihe bakış açısı. Mimarlığı Bence dünyayı da... baştan yani dünyadaki tarih anlayışını, tarih felsefesini falan e, sarsacak bir gelişme bu. Evet hatta üniversite eğitimini sarsacak. Şey. <gülüyor> Çünkü yani mimarlığı teknik resim çizme işine çevirdiklerine göre e, bu olsa olsa e, henüz... Yani üniversitelerin ve mimarlık mesleğinin olmadığı mimarlık diplomasının yerine teknik ressam diplomasının verildiği bir düzende olabilir. İstersen bu konuyu bir görüşme yapalım. Şimdi bizim konuğumuz Tansel Korkmaz olacak. Bilgi Üniversitesi'nden yalnız bir müzik arası verelim istersen ilk önce. Ondan sonra Evet. Şey ben de yeni tanıştım bu grupla. Aksak Mabul a Modern Lesson. <gülüyor> Evet Aksak Mabulden dinledik A Modern Lesson Sanırım gelecek haftalarda da Bu gruptan dinlemeye devam edeceğiz Şimdi Taksim projesiyle ilgili Sevgili Tansel Çok Korkmaz'la Telefon bağlantımız var Merhaba Tansel Merhaba. Ee, e, sanırım bu arada Bilgi Üniversitesi Mimari e, e, Yüksek Lisans yüksek Programı, lisans programı e, öğretim görevlisi Hı. Tanser Kokmaz. Ve e, bu dönemde siz e, bölüm olarak Taksim Projesi'ni Hı. ele alıyorsunuz. Evet, e, stüdyolarımızda e, yani genel konumuz e, İstanbul'un kent merkezi. İki grup var. Bir grup daha çok işte tarihi kent merkezi ve Süleymaniye ve çevresini çalışıyor. Bir grup da daha işte modern İstanbul ve merkezi Taksim'i çalışıyor. Evet Taksim projesinde aynı zamanda tabii sizin hazırladığınız büyük bir sergi vardı. Yani İstanbul'un yüzyılı evet. sergisi 1910-2010. Bu sergide de aslında Taksim meydanı ve çevresi özel bir yer tutuyordu. Bir taraftan bir Tasarım modeli örneği olarak da ele alınabilir. Yani e, geçen yüzyılın aslında neoklasik dönemin bir örneği Taksim meydanı düzenlemesi, Taksim gezisi ve çevresi diyelim. O zamanki Hı. kent anlayışı. E, bugün aslında e, biz biraz evvel şey konuştuk yani koruma kurulunun. Buradaki kışlayı korumaya değer kültür varlığı olarak tescil etmesi de sanki bu neoklasik şeyin bir uzantısı gibi. Yani mimari bir süreç olmadan, bir deney süreci, bir araştırma, bir çoklu düşünce ortamı olmadan hemen daha böyle bir süreç başlamadan ilk önce kışlayı yapma fikri ortaya çıkıyor. Plan tadilatı da zaten yani koruma amaçlı mimar planındaki kentsel tasarım fikri de yolların yerin altına alınması da gene böyle deneysel bir sürecin sonunda değil. Mimarlık ve e, şehirciliğin gerektirdiği deneyselliği içermeden sanki sadece siparişle verilen bir teknik resim düzeyi gibi yani siyasetçi karar veriyor. Ama bunun mimarı kimdir? Buradaki öznellik nedir? Bunu pek konuşamıyoruz. Mesela Demirören binasının nasıl mimarını bilmiyorsak. Evet. Bu düzenlemenin de mimarı artık yok anonim mimarlık. Evet. Hani evet. bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu anonim mimarlık modern zamanlarda nasıl bir simgesel problem içeriyor? Bunu nasıl tarif edebilirsin? Aslında bunun iki tane örneğini gördük son zamanlarda. Bir tanesi bu kanal projesiydi zannediyorum. Bir tanesi de bu taksın yani ikisinde YouTube'da işte bir takım görselleri falan var. Ee, ve aslında o görsellere baktığımızda da buna hiçbir zaman işte böyle ilham verici görseller değil. Ee, hani böyle tam yabancılaşmış mekanlar, hani orada olsam diyeceğiniz yerler değil falan. Ve e, şunu da söylemeliyim biz aslında Taksim Meydanı'na çalışalım e, ilhamını o görseli gördükten sonra aman dedik yani. Hani bu o kadar ibret verici bir şeydi ki ya biz burayı çalışalım, burayı sahiplenmek lazım diye evet. düşündük. Sahiden görseller çok insanın içini karartıyor. Yani bir teknik evet. resim Yabancı düzeyinde versin. Taksim ele alınmış. Yani temsil eden, sanki temsil edilen bir şey varmış gibi. Ona hı hı. bağımlı bir şey gibi. Sanki yani orada bir düşünsel süreç bile yok. Orada proje şey. yok aslında. Aslında proje evet. yok. Ama proje evet. diye görülen de zaten bir teknik resim. Evet. Yani ne kadar e, şey olursa olsun yani bu koruma kurullarının falan modelini de iflas ettiğini gösteren bir şey. Çünkü Hı. yani böyle bir deneysel süreci böyle bir e, teknik çizme indirgemek hani bu Hı. vapurların tasarımı gibi. Yarın öbür Hı. günde oylama yaparlar mesela Hı -hı. demokratik bir şekilde işte Taksim oylattık falan da Hı. derler. Hı. Oysa ki sürecin içeriğinde mimari bir süreçle başlaması gerekir. Yani mimarlık olmadan nasıl bir bu kentte mimarlık yapılabiliyor? Şehir evet. planlama olmadan nasıl planlanabilir bu kent? Yani planlama Aslında. çok deneysel bir konu olmasına rağmen. Hı -hı. Değil mi? Burada kullanımla ilgili bir dolu karar konuşulabilecekken, gözden geçirilebilecekken tabii ki bir takım deneysel şeylerle proje önerileri geliştirilebilir ama hiçbiri Hı -hı. olmadan nasıl bu yapılabiliyor? Hı -hı. Galiba şöyle bir şey de oluyor yani hani bir tanesi Kanal İstanbul başka bir şeydi hani daha böyle bir hani heyecan yaratmak şok yaratmak üstüne falan hani gerçek bir proje bile değil belki ama taksim dedi ben hani böyle biraz belediye süreçlerine falan da tanık oldum şöyle bir şey oluyor yani bir yerde bir problem oluyor bu böyle son derece... Teknik bir problem mesela işte trafikle ilgili bir problem oluyor veya işte e, hani mesela otobüsler buradan gidince ne olacak sorusu sorulmaya başlıyor veya trafik tıkanmaya başlanıyor Ve e, bir grup e, sadece buna yoğunlaşarak bir şey öneriyor. Yani tamamını düşünmeden bir sürü çünkü aslında e, metropolün bütün heyecan verici tarafı e, çok katmanlı olması. Ve bu katmanların böyle biraz sürpriz şekilde üst üste binmesi. Onun için neyle karşılaşacağınızı her zaman bilmemek falan. Şimdi o diğer katmanların hiçbirini düşünmeden sadece mesela ulaşımla ilgili bir şey öneriyor. Veya anıtlar kurulu veya işte başka kurullar önlerine bir şey geldiği zaman yine bütün yaşamı, metropolün bütün değerlerini düşünmeden sadece önlerine gelen şeyle karar veriyorlar falan. O zaman da ...çok indir, her zaman indirgici oluyor. Yani şunu söylemek Mesela istiyorsun yani. Kent'e dair e, gerçeklerle yönetim işlevlerinin ayrışmış olması evet. e, birbirine çok e, şey birbirine tekabül etmiyor. Yani yönetimin böyle ayrışmış olarak bakması dünyaya, kente, evet. kamusal alanlara... ...aslında bu evet. kentin gerçekliğini, kentin karmaşık ilişkilerini içermiyor ve onu temsil etmiyor zaten. Tabii. Her zaman yani aslında hani ulaşım dairesi çok iyi niyetli bir şey çözmeye çalışıyor falan ve her zaman da yani çözümden ziyade aslında daha çok problem doğuran şeylerle karşılaşıyoruz. Biraz informal enformal kent olmanın şeyi de bu galiba. Hani böyle bir yer tıkanıyor, orayı çözmek için bir şey yapıyorsunuz. Hem bu başka, biraz ilerideki başka bir noktayı tıkadığı gibi bir sürü de başka sorun getiriyor. Yani artık buna galiba bir son vermek lazım. Yani kentin yönetiminde de daha koordineli davranmak lazım. Daha çok katmanlı düşünmek lazım. Yani şeyleri sorunları sadece teknik sorunlar olarak görmeyip bütün kenti düşünen Cevaplar vermeklerdi. Evet. Yani o anlamda da işte o bütün şeyi hani herkes görmüştür diye herkes biliyordur kabul ederek söylüyorum şimdi hani böyle tarifi altı alalım fikri var ya işte evet. meydan üstte yaya meydan olsun. Şimdi hani oraya bakınca da çok açık bir şekilde görülüyor ama oraya bakmamıza da gerek yok. İşte Kulu da falan bir sürü yerde olan problem. Bu böyle derin bir dolma bahçede olan problem çok yakınımızda olan problem. Kongre böyle, merkezinde var. Evet, evet. evet bütün yaya bağlantılarını öldüren bir şey. Yani aslında bir meydan her zaman sadece içinde bulundurduğu şeylerle değil, kendisine böyle doğallıkla akılan bir yer olduğu için de meydan Birbiriyle oluyor. Birbiriyle ilişkili olduğu için, belki otomobille, evet. otobüsle, metroyla ilişkili olduğu Hı -hı. için yaşayan bir yer ama Hı -hı. bu... E, ilk... Aynı zamanda da yayaların böyle evet. serbestçe akarat geldiği falan bir yer olduğu için meydan oluyor. Yani aksi, e, ulaşılabilir oldu, kolaylıkla ulaşılabilir olduğu için. E şimdi bütün o yaya bağlantılarını kesiyorsunuz. O zaman yani orası tam da o görselde göründüğü gibi ıssız bir yer olmaya mahkum olmaya başlıyor. Sadece aslında arabayla ve metro ile ulaşılabilecek bir yer olacak evet. aslında taksumlar. E peki ]larda. ama böyle bir fikri bir e, mimarın hayal etmesi mümkün. Yani bunu yasaklayamayız. Tabii. Yani tabii ki e, bunları düşünmeyebilir. Öyle bir plancı çıkar ki mesela... Planlamadan böyle bir metot anlar. Öyle bir hı. mimar çıkar ki kentsel tasarım ve mimarlıktan bunları anlayabilir. Önemli olan hı hı. hani bunun kamusal bir davranış haline gelmesi. Buradaki, hı. yani bu şeyi biz itirazları belki biraz olumsuzlama olarak e, dile getiriyoruz ama bu sefer de itirazlar da kolektif bir... E, şeye sahip olduğu için yani bir Hı -hı. kötülük aradığı için sanki bu şeyi çözmek mümkün olmuyor. Çünkü aslında dediğin gibi ulaşım dairesi bunu yaparken kötülük olsun Hı -hı. diye yapmıyor aslında Hı -hı. bakarsan. Yani, bir şey çözmek, için. çözmek için yapıyor. Herkes Hı -hı. koruma kulübü bunu yaparken aslında kötülük olsun diye yapmıyor. Hepsi Hı -hı. böyle kendi perspektifinden ayrı ayrı baktıkları için Hı -hı. dünyaya zannediyorlar ki böyle bir süreç yok. Sadece bir kararla Hı -hı. Yani evet. denetleyerek işte bir karar aldıklarında hı hı. sanki dünya daha iyi olacak zannediyorlar. Onların evet. yaşama biçimi bu. Yani e, evet. kurumsal bir şeyler bu. Bir e, belki evet. koruma kurulunun kararında şimdi şöyle bir şey de var. İşte modern insanın bu biraz patolojik geçmişle ilişkisindeki patolojik şeyi de taşıyor gündeme. Yani her zaman modern insan böyle geçmişle ilgili bir problemli durumu var. Belki şöyle diyebiliriz. Hani bugün de çok baş edememekten dolayı. Hani geçmişte farklı bir geçmişi çoğu zaman sığınılacak bir yer gibi görmek. Hani daha böyle altın bir çağ gibi düşünmek, ee, işte saklanacak e, bir şey, te, sürekli tehlike eden, e, uzak tutulacak bir şey gibi düşünmek falan. Dolayısıyla o, o, o böyle sağlıklı bir ilişki kurulmadığı için de şimdi ortada olmayan bir şeyi saklamaya değer bulmak nasıl bir tuhaf bir şey yani. Hani şey her zaman tartışılabilir. İzlerle ilgili şeyler, görünmeyenin korunması falan gibi bence bunlar çok sofistike tartışmalar. Bunların her zaman yeri var kentte. Ama ortada olmayan bir kışlığın hani saklanmaya değer bulması ya yani hep beraber yasa görünmez. <gülüyor> <gülüyor> Şer <gülüyor> şaka gibi <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama hani, bir taraftan da şöyle bir şey da. var. Yani e, bir replika da yapılabilir pekala. Yani bir hı. mesela diyelim ben İngiliz e, Başkonsolosluğu'nun önündeki hı hı. konsiyer jüri, bölümü, kapıcı bölümü ki enteresan bir şeydi. Kentsel hmm. yaşam e, şey falan. Mesela onun yeniden inşa edilmesini e, isteyebilirim. Çünkü hani. O tamirat gibi bir şey. Bu ya. bir saldırı sonucunda yok edildi. Bizim berliğimizden çıkarıldı. Şimdi ben o steril duvarı orada tamam, görmek şey. istemiyorum. Güvenlik duvarı tamam. beni rahatsız ediyor. Eski hmm. haline bir, yani benim normal yaşantımı, hatırladığım yaşantıya geri dönmek isteyebilirim. Bir savaş, bir saldırı, bir şey yani bir terör, bir şey karşısında hmm. insan bu direniş şeyi olarak bunu görebilir. Ama olmayan bir geçmişi yaratmayı Hı -hı. tek seçenek olarak göstermek. Tabii. Yani bunu kaçınılmaz bir şey gibi göstermek bu bir simgesel şiddet içerir. Tıpkı aynı oradaki kışlayı yıkmak gibi nasıl müzakere özürlüyse Hı -hı. onu yeniden inşa Tabii. etmek de aynı davranışın devamıdır. Aynı zamanda bugünle ilgili ciddi bir probleme de işaret ediyor. Yani işte bugünün hayatıyla, bugünün kentiyle bugünün e, ifade biçimleriyle falan çok problemli bir ilişki. E, ...işaret ediyor. Bir Aslında ben senin söylediğin şeyde de... bir e, ...problem görmüyor değilim. Yani tamiratın ötesinde de... ...aslında yeniden yapmak bir şey... ...çok umutsuz bir şey Koran. Yani Bana Hı -hı. bir şey gibi geliyor. Çok yabancılaştırıyor insanı. Yokluğunu çok daha fazla... ...hissettiriyor gibi geliyor. Yani mesela işte aile yadigarı bir şey. Mücevher diyelim. Hı -hı. İşte çalınıyor bir şey oluyor falan. Sen onu tekrar yaptırıyorsun, takıyorsun. Bence her taktığında... Onun çalınmış olduğunu bir daha ve bunun o olmadığını evet. tekrar tekrar çok derin bir şekilde hatırlıyor. Şizoid yani. bir şey dönüşüyor. Evet. Hem var evet. hem yok gibi değil mi? Evet. Evet. evet evet ve yokluğunu yani bir şeyin varlığı ancak bu kadar yokluğunu hissettirebilir ve unutturmayabilir. Yani. Evet. Aslında şimdi iki, iki ayrı çalışma grubundan bahsettin. Süleymaniye'de de çok ciddi aynı evet. sorun var değil Tabii. mi? Aynen. Tam bununla evet. uğraşıyorsunuz orada da. Evet. Orada da hem o Süleymaniye'deki konutların, işte konut bölgelerinin yeniden yapımı aynı şekilde yani oradaki projelerde işte tamamen tesadüfi bir imgeye bağlanıyorlar aslında. İşte Osmanlı'nın ...bir zamanını böyle bir altın dönem gibi seçip onu tekrar canlandırmaya. Şimdi bir yandan Cevat Erder bir sonuçta çok güzel işaret etmişti. Demişti ki ya siz buna bağlanmak istiyorsunuz, bunu görmek istiyorsunuz. Orada bir sürü layer var. E birileri de gelip Bizans layer'ini görmek istesen olacak... O zaman yani o da çünkü eşit derecede geçerli hani özlenebilecek falan <gülüyor> bir zaman çünkü tabii o tercih bunların... tamamen keyfi aslında şimdi tabii. Süleymaniye taksim ikilemi aslında Hı. bu şeyin birinci milli ikinci milli dikotomisine şeyi Osmanlı evet. icat edilirken hani taksim Hı -hı. üzerinde onun simgelerini manifestosunu göstermek çok zor cami yapmak Hı -hı. vesaire evet o zaman Hı -hı. biz Süleymaniye'yi keşfedelim dedi İstanbul'daki Hı -hı. Ve çalışma grupları. Dolayısıyla iki seçkin grubun, yani birinci milliğinin ve ikinci millinin birisi Hı -hı. yeni Osmanlıcı, öbürü daha laik, modernist, evrenselci bu iki şeyin manifesto alanı gibi görülebilir. Evet. Bu iki alan. Evet. Hı -hı. Ama bir taraftan da çok benzerlik gösteriyorlar. Bu arada... evet. Ve o zamanda kent sürekli şöyle bir şeye mahkum oluyor. Yani kentin bir dinamizmi var. Siz o dinamizmi bir yerde tıkayıp sürekli böyle farklı zamanlardan bir şeyi yapıştırmak yani o zaman İstanbul hani bugünün ifadesini aramaktan ve biraz aciz duruma düşmüş oluyor. Ya belki şey de diyebiliriz hani bugünün ruhunda da biraz böyle bir şey var belki hani sürekli yapıştırma imgeler. Falan gibi bir şey de var ama bu, bunun böyle bu kadar hani belediye eliyle veya işte yönetimler eliyle desteklenmesinde falan ben bir problem görüyorum. Yani hakikaten bugünün kenti, bugünün metropoli, bunun ifadesi, bunun mekanları ne olmalıdır arayışını tıkayan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. 19. yüzyıl Süleymaniye'si ile ilgili e, bizim programımızda da konuk ettiğimiz e, Julia Şutrus'un çok hoş bir master tezi var mesela. Bu ha. hani altın çağla ilgili Süleymaniye ile ilgili bildiğimiz bütün mitleri baştan düşünmemize sebep olacak çok acayip şeyler çıkıyor tabii. Tarihe bakınca her şey bildiğimizden farklı oluyor ya o İsmail Oktay Anar'ın da kitabı vardır hani bu Puslu kıtalar atlası. Ya yani o bir roman tabii ama hani bir yandan da sürekli eski bayramlar, eski Ramazanlar, eski işte Osmanlı mahallesi falan gibi şeyleri hani insan kendi kendine de ya hakikaten hiçbir zaman ya da şeyi de hatırlayabilir. Hani bu Black Athens kitabı çıkmıştı bu Atina'nın işte hani sokakları pislik kötü falan hani Atina üzerine yazmıştı biri. Hani biz böyle Atina deyince gözümüzün önüne hani böyle bembeyaz falan böyle demokrasinin şeyi yeri falan bir yer gözümüzün önüne geliyor ve özlüyoruz. Halbuki hani kitabı okuyunca <gülüyor> görüyoruz ki hani Atina bambaşka bir yer bir yandan da. Onun için diyorum genelde modern insanın tarihle kurduğu, geçmişle kurduğu ilişki çok problemli. Ama bu problemliliği de böyle sürekli e, hani şeyin önünü tıkayarak arayışın önünü tıkayarak bu probleme cevap vermekte de ciddi bir şey sıkıntı var diye düşünüyorum. Evet buradaki <gülüyor> e, şey sayeden seçmiş olduğunuz iki e, alan yani seleymaniye'nin <gülüyor> e, bu son dönemde yeniden keşfi e, bu <gülüyor> aslında şeye benziyor 1950'lerden sonra Fetih kutlamaların tekrar gündeme gelmesi gibi evet, ee, yeni bir durum. Taksim de şimdi bu şeyin ihmal edilmesi, Cumhuriyet döneminden hı hı. kalan belgenin aslında tescil edilmesinin evet. unutulması diyeyim. Hı hı. <gülüyor> Kurul tarafına. Aslında böyle bir iki tane kolektif e, tavrın e, karşılıklı birbiriyle mücadelesi gibi gözüküyor. Çok hı hı. teşekkür ederiz bu e, ilginç bir fukul açıcı Belki bir konuşma şeyde, oldu. Ben teşekkür ederim. 2010 ajansı bir öyle bir sempozyum düzenlemişti. Yaratıcılık ve koruma diye. Hı hı. Onun paperları web sitesine konduğunu bilmiyorum. Belki hani daha çok merak edenler biraz onlara da bakabilir ilham almak için. Evet. Koruma şeyini e, tartışmaya açmak için iyi bir vesile olmuştu. uluslararası bir sempozyumdu. Evet. Ve burada nedense korumacılıkla, yani yaratıcılık iki zıt kutup gibi hı hı. gözükür. Halbuki evet. e, niye birbirini beslemesin diye bir evet. soru atılmıştı ortaya. Evet. evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Başarılar, ederim. iyi çalışmalar Görüşmek diliyoruz. Görüşmek evet. Şimdi bugün e, tabii özel bir gün e, birçok açıdan. E, özellikle dünkü ihalenin e, talibinin çıkmaması, 3. köprü şimdi ihalesinin. Üçüncü köprü, değil şimdi mi? bu beni tabii e, e, epey derin düşüncelere gark etti. Hele e, özellikle de sabah Ömer Madra 3. köprüyü yapmaya biz talibiz dedi. Ee, ...gerçi tam bir katılım sağlayamadı ama... E, ...teknik masaya <gülüyor> da... ...ama sonuçta... <gülüyor> ...Mahir'le birlikte... ...bunu konuştular, 3. Köprüyü yapmaya biz talip olalım diye... ...ben de sana şey teklif edeceğim... ...şu Kanal İstanbul'a da biz talip olsak... E ...çünkü nasıl olsa... ...benzer bir problem orada da çıkacak... ...zaten sus diyorlar bana... ...sus hatırlatma şimdi bunu... ...ama e, şimdi... Ömer Madre akıllı bir insan tabii çok akıllı biliyor da yatırım yapan insanları falan yani 6 milyar dolar gerekiyormuş bu köprünün inşası ve çevre yollarının yapımı için. E, düşünsene oraya yapılan yatırımı ve oradan elde edilecek geliri onun belki yüz misli. Herhalde gidip orada şöyle bir torba açsa yani o köprünün parası hemen çıkar. Başbakan da bunun farkında zaten gerekirse milli kaynakları kullanarak yaparız. Hatta Toki'yi devreye sokar belki 3. köprü için. Beklenen o zaten. zaten. Ama nedense bu yatırımcılar mesela yani finansman kuruluşları daha doğrusu bu şeye fikre çok fazla prim veremiyorlar. Yani belki ulus devletin bakışı farklı onun kaynak yönetimi ne Hangi durumda olursa olsun iflas etmiyor çünkü Türkiye'de biliyorsun devlet. Hı. Yapsa da projeyi hatalı yapsa fark etmiyor. Acaba bizde sen de sende üç, şeye, üçüncü köprüye madem Ömer talip oldu. Bizde Kanal İstanbul'a talip olsak. Ben korkuyorum. <gülüyor> Şakasından mı korkuyorsun? Yok gerçekten korkuyorum. E, hakikaten dünyadaki bu e, krizlerle ilgili olarak e, yani bu, bu projelerin çok e, cesur projeler olduğunu Görmek. Aslında yani, cesur mu değilim? Ilginç, i̇lginç bir dönem yani, bu ihalenin evet. aslında e, hani olmaması evet. çok ilginç bir dönemeci de gösteriyor olabilir. E, evet. Şu ana kadar biz <gülüyor> müthiş, farkında değiliz. Evet gidiyor. Gidi, gidi, gidi, evet hala biz e, İstanbul'un görkemini, işte gayrimenkul e, cazibesini falan yaşıyoruz. Ama bir dakika de diyen bir şey olduğunu da düşünüyorum üçüncü köprü dolayısıyla e, üçüncü köprü. Hadi e, bu, bu noktada bir de kanal İstanbul yani. Hani bu çok daha büyük bir proje müthiş. <gülüyor> Sadece bir köprü kurulsun düşünsene orada başta boğaz yaratıyorsun. Evet. Hani ben gene 3. köprü konusunda biz Ömer Madra ile birlikte <gülüyor> <gülüyor> hareket etmeye çalışalım hareket Evet. Şimdi tabii bu gelişmeleri yani e, bu işten çıkarı olan e, çevrelerin e, düzenli olması, bunların elde toplanması bu gücün dünya için çok tehlikeli. Yani oyun oynadıklarını zannediyorlar onlar. Çünkü yani gelişmeleri sadece çıkar amaçla bu işten şeyleri olan, yarar kendilerini çıkar sağlamak için yaptıklarını düşünen insanların elinde kenti yani bu şeye doğru götüren sınıfın elinde olması felakete doğru kentleri dünyayı çok tipik bir durum ve bunun bir duvara toslaması ve çanak çömlek patladı denmemesi mümkün değil. Yani bir gün bu tutoslar zaten şimdiden yaptığı tahribat ortaya çıkıyor. Evet çok haklısın. Ben de aynı kaygıları paylaşıyorum. Evet, evet bugün işte emek sineması ile başladık. Oradan Taksim'e uzandık. Ve çok kısa bir şekilde 3. köprüye geldik. Şöyle İstanbul'u gezdik. Ama bu haftalık da bu kadar diyoruz. Evet hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol, bol tutabiliyorum misinde Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş çok uzuyor. Uzak uzak. Bu saldımadı ya. Kolay, kolay. Elektrikçiler hareket etti. Perşembe pazarı merkezi.